Ozul billahi ve şeytanlara'la ci bismillahir rahmanir rahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala resulillahi Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmain. Allahu a'vat. Ey sünnet ve cemaatin menhece Kitap ve sünnete sarılmak, cihat için imani hazırlığın başta gelen temelidir. Çünkü cihat hareketini meşru amacına doğru yönlendiren ve İslami olarak isimlenen birçok hareketin içine düştüğü, sapma ve ayak kaymalarından koruyan O'dur. Ayrıca mutlak olarak imani hazırlığın bel kemiğidir. Onu ihmal etmek cihat hareketini uçurumlara sürükler, çarpık bir şekilde sokar ve mücahitlerin fedakarlıklarını boşa çıkarır. Cihadın meyvesini başkalarının devşirmesine yol açar. Mevcut cahiliye sistem cihat hareketi ile yıkılabilir. Ama kitap ve sünnete sarılma tam olarak yerine getirilmediğinde onun yerine onun onun yerine şehitlerin ve yaralıların kanları üzerine başka bir cahiliye sistem kurulur. Mutlu olan başkasından ders alandır. Şimdi yazar burada diyor ki <gülüyor> Ehli sünnetin menheci kitap ve sünnete sarılmaktır. Ve diyor bizim cihadımızın meşrulaşması hedefine doğru bir şekilde ulaşması, sapmaması için gerekli olan da budur. Bizden önceki cemaatler veya da hareketler diyor kitap ve sünnete sarılmadıklarından dolayı çoğu sapıttılar. E biz de eğer e, bir böyle hareket olarak bunu düşünüyorsaksa ne yapmamız lazım? Bizden öncekilerden ders alıp da dikkat etmemiz lazım ki diyor eğer zaten kitap ve sünnete sarılmazsa, cihat hareketiyle bir sistem yıkılırsa, kitap ve sünnete sarılmayan insanların kuracağı sistem de yine cahiliye sistemidir. Çünkü ne kadar cihat da etseler, niyetleri de güzel olsa fakat temelde kitap ve sünnet yoksa, onun doğrultuları için savaşılmıyorsa eğer, yerine kurulacak olan sistemde sadece ne var? Bir kan, yeni bir kan gidecek, yeni bir kan gelecek. Yani bugün mesela diyelim burayı düşünün. Burada bir cihat oldu. İşte e, kitap ve sünnet esas değil. İnsanlar heva ve heveslerine göre, kafalarına göre bir cihat yapıyorlar. Mevcut cahiliye sistemi gidecek bu da kandırılmış bazı insanların kanı üzerine kuruluydu. Yeni gelecek olan sistem de kandırılmış bazı insanların kanı üzerine kurulmuş olan bir sistem olacak. Yani ikisinin arasında doğal olarak hiçbir fark yok. Devam edelim. Kitap ve sünnete sarılmak, ehl-i Sünnet ver cemaatin menhecidir. Ehl-i Sünnet vel cemaat ise Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ümmet 73 fırka'ya ayrılacaktır. Dil dışında hepsi ateştedir. Kurtulacak olan ise cemaattir diyerek bildirdiği fırkatün lacidir. Bunu tilmiyesi ve diğerleri de Abdullah İbn Ömer'den radiyallahu anhüme şöyle rivayet etmişlerdir. İsrailoğulların başına gelen adım adım ümmetin başına da gelecektir. Öyle ki açıkça annesiyle yatıp kalkan olmuşsa de böyle yapanlar olacaktır. İsrailoğulları 72 fırkaya bölündü. Ümmetim ise 73, 73 fırkaya bölünecektir. Biri dışında hepsi ateştedir. Orada bulunanlar kimdir bu kurtulan fırkı? Ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Bugün benim ve ashabımın üzerinde bulunduğudur. Bu rivayetin senedi zayıftır. Ancak başka rivayetlerin şahitliği ile hasen konumundadır. Şimdi burada ehli Sünnet'in menhecini anlatırken ehl Sünnet vel Cemaat diyoruz ya. ehl Sünnet vel Cemaat denmesindeki iki tane meşhur hadisi de yazar beraber zikretti. Biliyorsunuz meşhur Fırkay Naciye hadisinde Peygamber aleyhissalatü vesselam diğer ümmetlerin fırkalara ayrıldığını aynı şekilde bu ümmetin de fırkalara bölüneceğini ve bu fırkaların kendi ümmetinin fırkalara bölüneceğini, bütün fırkaların ateşte olduğunu söylüyor. Peki kurtulacak olan fırka kimdir ya Resulullah diyorlar. Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki onlar cemaattir. Bu birinci rivayet. Bunlar cemaattir diyor. Başka bir rivayette Peygamberimize sorulduğu zaman benim ve ashabımın yolu üzerinde olanlardır diyor. Demek ki bizim elimizde şimdi iki tane rivayet oldu. Kurtulacak olanlar kimlerdir? Allah Resulünün ve sahabenin yolu üzerinde olup cemaat şeklinde bulunanlardır. Yani dağınık, kendi başına olan insanlar değil de Allah ve Resulünün menhecini seçip de hak üzerine toplanan topluluğa biz ne diyoruz? Ehli sünnet ve'l cemaat diyoruz veya fırka-i naciye diyoruz veya tayyefetül mansura diyoruz. Allah tarafından desteklenmiş fırka diyoruz. Zaten Ehli Sünnet ve'l Cemaat'e Ehli Sünnet ve'l Cemaat denmesindeki e, temel hadis de bu hadistir. Yani diğer fırkalar hepsi bidat fırkalarına sapıtınca Ehli Sünnet kendini Peygamber ve sahabenin yolu üzerinde manasında Ehli Sünnet demiştir. Yani belli bir yolu takip eden manasında. Cemaat de ikinci rivayete olan onlar cemaat derinden de Ehli Sünnet ve'l Cemaat diye kendilerine yapmışlardır isimlendirilmiştir. Demek ki Bizim önümüzde ne var? İki hadis var ve bu iki hadisten iki tane yol çıkıyor. Yani biz şimdi nubuvvet men heci üzerine bir hilafet getireceğiz hadis-i şerifte olduğu gibi diyen insanlar, biz sapıtan fırkalardan değiliz diyen insanların e, azami surette bu iki şeye dikkat etmeleri lazım. Bir, cemaatleşmeleri lazım. Cemaatleşmek nedir? Cemaatleşmek şimdi geleceği gibi Rastgele insanların bir araya toplanması değildir. Bozuk meyvelerle iyi meyvelerin bir araya gelmesi değildir. Cemaat, hak üzerine birleşmiş insanların bir arada bulunması demektir. Çünkü İslam'da her zaman diyoruz, her konuda İslam'da sayının hiçbir önemi yoktur. İslam'da sayının hiçbir değeri yoktur. İkincisi ise bir araya geldikleri zaman takip edecekleri yol, Allah Resulü'nün sünneti, yani hem kitap hem sünnet, Aynı zamanda kitap ve sünnet ile sahabenin anlayışı, yani sahabe bunu nasıl anlamış, nasıl yaşamış, bu şekilde anlayıp bu şekilde yaşamalarıdır. Bunlar Fırkay Naciye olabilirler. Tabi her grup e, dört dörtlük Fırkay Naciye olabilir mi? Fırkay her grup dört dörtlük olamaz. Çünkü o dört dörtlük olma işi Peygamberimizin birinci nesil, ikinci nesil, üçüncü nesil, hadis-i şerifte övdüğü üç nesil için geçerliydi. Ama Herkes bunu gerçekleştirmek için çabaladığı zaman en azından ellerinde geldiği kadar veya mevcut ortamda, mevcut şartlarda ne kadar olabiliyorsa o kadar insanlar eee fırka inacı olabilirler. Buyur Bu Ebu Şame Kitabul Havadisi ve Bidai isimli kitabında Şimdi cemaat dedik ya cemaat olmak lazım dedik. Cemaat nedir? Yazar onu açıklayacak. Hepsini tek tek okumayacak, bazı yerlerini okuyacak. Hemen 3 satır alttan devam ediyor. Böyle. Şimdi kitabında şöyle der. Cemaate sarılmak nerede emredilmişse ondan maksat hakka sarılanlardır. Bağlıları az ve muhalifleri çok olsa bile hakka ve tabirlerine bağlı olmaktır. Çünkü hak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeden radiyallahu anhum itibaren cemaatin üzerinde bulunduğudur. Onlardan sonra ortaya çıkan bidat sahiplerinin çokluğuna bakmamak gerekir. Bunun üzerine şöyle dedi. Bugün cemaatin çoğu haktan ayrılmışlardır. Cemaat tek başına da olsan Hakk'a uygun olandır. Başka bir rivayet ise şöyle geçer. Dizleme vurdu ve yazık sana. İnsanların çoğu cemaatten ayrıldılar. Cemaat Allah'a itaatine muvafık olandır. Dedi. Nuaym bin Hammad şöyle der. Yani cemaat bozulursa tek başına da olsan bozulmadan önceki duruma sarılmaya devam et. <gülüyor> Çünkü o zaman cemaat sensindir. Bunu Beyhaki ve başkalarına nakleder. Şimdi burada da ee, bizim... Cemaat, şimdi biz genelde işte cemaat derken işte Peygamber aleyhissalatü vesselam kitabın başında da okuduk. Bize bazı şeyleri emrediyor. Bunların içerisinde cemaat, itaat ve işitme de vardı. Allah azze ve celle toplu olarak Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam sürekli bizi bir insanın etrafında toplanmaya teşvik ediyor. Hatta ikinci bir şahıs gelirse kafasını vurun diyor. Yani siz toplu haldeyken, Adamın biri arka taraftan gelip sizin işinizi bozmaya çalışırsa siz onun kafasını vurun diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hatta işte Peygamberimiz sırtınıza vursa, hakkınızı dahi alsa ona karşı çıkmayın. Allah'tan hakkınızı isteyin diyor. Bunlar hep nedir? Resulullah'ın cemaati düşündüğü cemaatin maslahatını göz önüne aldığıdır. Şimdi böyle olunca da bu defa insanlar genelde cemaatle ilgili bütün nasları zikrederler. Sanki şöyle bir tablo oluşur sonuç olarak. Yani cemaat şudur. Önüne geleni topla, bir sayı kalabalığı yap, ondan sonra senin de bir e, topluluğun olsun, bir tane de başına adam yerleştir. Bunun ismi olsun ne? Bunun ismi olsun cemaat. İşte 100-200 tane adam var, herkes aidatını veriyor. E, düzenli olarak herkes haftadan bir gün derse geliyor. Herkesin bir ders, dersi var mesela. E, Türkiye'de özellikle cemaat cemaat denilince cemaatten anlaşılan budur. Oysa İslam'da böyle bir cemaat anlayışı yoktur. İslam'da bunun adı... Ee, suyun üzerindeki çer çöptür Peygamberimiz diyor ya Yani öyle bir zaman gelecek ki Bütün diyor şeyler de, Ümmetler sizin üzerinizde parçalayıcı Hayvan avura saldırdığı gibi saldıracaklar E o gün biz az mı olacağız Ya Resulallah diyorlar yok diyor o gün siz çok olacaksınız Ama suyun üzerindeki çer çöp Gibi olacaksınız yani Ne demek suyun üzerindeki çer çöp gibi Eşittir sıfırsınız hiçbir etkiniz yok Sizden korkan yok neden dolayı? Çünkü sayı kalabalığı yapılmış. Yani insanlar birilerine toplama olsun diye veya o da bir arada bulunursun diye insanları ne yapmışlardır? İnsanları bir araya toplamışlardır. Oysa cemaat bu değildir. Cemaatin tanımı nedir? İmle Mesud'un da yaptığı gibi bir sahabe, Noayim İmle Hammad'ın yani Buhari'nin hocasının da yaptığı gibi ee, cemaat hak üzerinde toplanan insanlardır. Hatta Hazreti Ali kendi tanımında diyor ki. Hak, hakka insanın muvaffakat etmesidir. Velev tek başına dahi olsa Yani kişinin tek de kalsa dünyada, hak üzerinde sebat etmesi, hak üzerinde kalması, kişinin tek başına ne olmasıdır? Cemaat olmasıdır. Zaten bakın Kur'an-ı Kerim'e de Allah Azze ve yanında e, her zaman diyoruz hiçbir meselede sayının değeri yoktur. Yani Allah'ın yanında iman eden ve hak üzerinde olan bir topluluk. Mesela İbrahim için Allah diyor in de İbrahim mekana ümmeten. İbrahim tek başına bir ümmetti diyor. Tek başına bir ümmet. Yani tek başına bir cemaat, tek başına bir yapı, tek başına bir ümmet, tek başına bir halife. Peki e, nasıl böyle oluyor Hazreti İbrahim? Hak üzerine sebat edip var olduğu anda bütün insanlara muhalefet edebilmesiyle Hazreti İbrahim tek başına ne oluyor? Tek başına bir ümmet oluyor. Ondan dolayı e, Müslümanlar eğer cemaatleşeceklerse, Resulullah'ın emrini yerine getireceklerse, Fıkkay Naciye'nin birinci adımını gerçekleştirmek istiyorlarsa, e, şunu herkesi toplayalım, bir araya gelelim. İşte e, adam olsun da, görüntü olsun da ne olursa olsun anlayışı olmaması lazım. Sağlam olan, sahabe ve Resulullah yolunun üzerinde sebat edebilecek, ve hak üzerinde kalacak. Kuru, kuruna, kuru kuruya tabi olmayan. Yarın böyle ki diyelim topladığımız adamlarda şu özelliği aramamız lazım. Yarın biz yanlış yaparsak bizi bırakabilecek adamlar bulmamız lazım. Çünkü bu adamlarla iş yapılır. Yani Şahmen menfaat için ol, olsun diye, arkadaşım var diye veya böyle gerekiyor diye değil de gerçekten bu, burayı hak görüp de hak üzerine gelip burada durursa yarın biz sapıtırsak zaten veyahut da diyelim topladığınız adam e, siz sapıtırsanız adamlar tekrardan ne yapacaktır? Adamlar tekrardan çekip gidecektir. Ondan dolayı e, sayıdan ziyade hak üzerine toplanan topluluğu bulmamız lazım ve Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz genelde e, çoğunluk ya ateş ehlidir ya sapıklıktır ya akletmeyendir ya şükretmeyendir ya hayvandan daha aşağıdır ya müşriktir ya dalalet içerisindedir, ya cahildir, ya ilimsizce saptırandır. Yani Kur'an'da çoğunluk, zaten çoğunluğun bir şeyi yok. Hep kimdir? Azınlıktır. Ee, azınlık hak üzerine olandır. Azınlık işte Allah'ın rahmetini elde edendir. Azınlık galibiyeti elde edendir. Azınlık imtihanlara sabredendir. Bundan dolayı sayıya değer vermemek lazım. Şimdi bu defa dedik ki cemaat de budur. Hak üzerine, hak üzerine olan topluluk. Peki gerçekten hak üzerine kim toplanmış? Yani hani bizim kendimize örnek alabilmemiz için şimdi niye peygamberler beşer olarak gönderildiler? Çünkü insanoğlu fıtratı gereği kendinden olan bir varlığı örnek almak ister kendine. Yani ben benden olan birini kendine örnek almam lazım. Bana cin şey olamaz, e, peygamber olamaz. Bana işte e, hayvan peygamber olamaz. Yani benim kendime örnek alabileceğim bir varlık değil. E, ondan dolayı Allah peygamberleri beşer olarak göndermiştir ve Kur'an'da da bunu sürekli lütuf olarak insanlara zikrediyor. Şimdi biz yine beşer olarak hak üzerinde toplanmış bir topluluk yani tarihte bizden önce hak üzerinde toplanmış bir topluluk olması lazım ki bizim onları kendimizi örnek almamız lazım. Onlar da kimdir? Şimdi onlardan bahsedecek. Buyurun. Ümmetimin en hayırlısı içinde bulunduğum kuşaktır. Sonra onları izleyenler ve sonra da onları izleyenlerdir. Şimdi ee, ümmetimin Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte diyor ki Benim ümmetimin en hayırlıları içinde bulunduğum kuşak Daha sonra onlardan sonra gelen kuşak Daha sonra da onlardan sonra gelen kuşaktır Şimdi bunlar kimdir? Sahabe tabi'in bir de etba'ud tabi'indir Bunlardan Resulullah aleyhissalatü vesselamın sünnetine bağlı olarak kalanlar Özellikle sahabeden sonra Bunlara biz bizim kendimizi selefi diyoruz. Yani bizden önce geçenler diyoruz Sanki Resulullah Aleyhisselam bize bu hadis şerifte aradığımız örneği gösteriyor. Hani eğer tarih sayfalarında kendilerine uymak istediğiniz e dini en doğru anlayan kimdir? Biz de onlar gibi dini anlayalım demek istediğiniz birileri varsa diyor alın size kimlerdir bunlar benim e, sahabem, onlardan sonra gelenler, onlardan sonra gelenlerdir diyerekten Peygamberimiz bize ne yapıyor? Adres gösteriyor. Zaten Allah da bize adres gösteriyor Kur'an-ı Kerim'de. Ehl-i kitap iman etmek istediği zaman Allah Azze ve Celle ne diyor? fein آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ Eğer onlar diyor, yani ehl-i kitap sahabe diyor, sizin iman ettiğinizin misli misline iman ederlerse işte onlar hidayete ererler diyor. Yani burada Allah bize kendilerinin imanı gibi misli misline iman etmemiz gereken kimlerdir? Sahabedir diyor. Allah Azze ve Celle görülmeyen itikat ve imanda sahabeyi ölçülüyor. Aynı şekilde amellerin Allah sahabeyi bize ölçü kılıyor. Allah Azze ve Celle ne diyor Kur'an'ı Kerim'de? Sürekli mesela Rıdvan biatında Allah ağacın altında sana biat edenlerden razı olmuştur diyor Allah Azze ve Celle. İşte Allah Azze ve Celle diyor Allah onların kalplerinde olanı bildi ve onları takvanın ehli kıldı diyor. E, sahabe için söylüyor Allah Azze ve Celle. Allah muhacir, önceden gelen muhacirler ve sonradan önde gelen muhacirler ve onlara tabi insanlar ve onlara ihsan üzerine tabi olanlardan Allah razı olup onlara cennetler hazırlamıştır diyor Allah Azze ve Celle Tövbe suresinde. Şimdi böyle olunca da ne oluyor? Önümüze iki tane şey çıkıyor bu ayetlerin genelinden. Hem itikad olarak Allah bize örnek ve adres olarak sahabeyi göstermiştir. Hem amel olarak Allah amellerinden razı olduğu topluluk olarak bize kimi göstermiştir. Bize sahabeyi göstermiştir. O zaman hak üzerinde toplanmış cemaat olabilmemiz için bunu bir örneğini bulmamız lazım. Öyle değil mi? Bunda reyde kimdir? Adres bellidir. Adres sahabedir. Devam edelim. Allah Teala şöyle buyuruyor. <gülüyor> İstedenin dost doğru yolun budur. Bu yola uyunuz. Sakın sizi Allah'ın yolundan ayrı düşürecek yollara girmeyiniz. Bu hadimin tefsir için İbn Kesir'in aktardığı İbn Mesud hadisine bakınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, buyurur. Sizlerden yaşayanlar çok ihtiraflar göreceklerdir. Benim sünnetime, ve Örachi halifelerin sünnetine azı dişlerinizle sarılın. Bidat işlerden sakının. Şüphesiz her yeni şey, her yeni olan şey bidattır ve her bidat sapıklıktır. Her sapıklık ise ateştedir. Bu hadis ihtirafların olacağına ve bu ihtirafların meydana geldiğinde kurtuluşun ancak sünnete sarılmakta olduğuna, ihtiraf edenlerin yolunun bidatlar ve sapıklıklar yolu olup hepsinin şeytanın süslemeleri olduğuna ilişkin başka bir nastır. Allahu Teala şöyle buyurur. Ohoho. Rahman olan Allah'ı anmayı görmezlikten gelene yanından ayrılmayacak bir şeytana arkadaş veririz. Şüphesiz bun onlar bunları yoldan alıkorlar. Bunlar da doğru yola eriştiklerini sanırlar. İbn-i Receb şöyle der, i̇bn Mesud'un şöyle dediği sahih olarak rivayet edilmiştir. Bugün fıtrat üzere sabahladınız. Şüphesiz sizler din adına uydurmalar yapacaksınız. Ve sizler için uydurulacaktır. Bir uydurma gördüğünüz zaman birinci kuşağı sarılın. Şimdi e, Peygamber Allah azze ve celle ayet-i diyor ki, e, bu benim dosdoğru yolumdur, bu yola uyunuz. Sakın size Allah'ın yoluna ayrı düşürecek yollara girmeyiniz diyor. Ve Peygamber vesselam da bir hadis-i şerifinde diyor ki Sizden sonra, benden sonra sizden yaşayacak olanlar mutlaka ihtilaflar göreceklerdir. Bak bu nokta çok önemli. Yani şimdi diyor ki benden sonra sizden yaşayacak olanlar mutlaka ne yapacaklardır? Mutlaka ihtilaflar göreceklerdir. Şimdi demek ki bu ümmette ihtilaflar meydana gelecek. İnsanlar ihtilafa düşecek, anlaşmazlığa düşecekler. Peki bu anlaşmazlığın içerisinden çıkmanın yolu nedir? Yani nasıl buradan çıkacağız? Yani hastalığı gösterdiği gibi Peygamberimiz bize devayı da gösteriyor, ilacı da gösteriyor. Diyor ki benim sünnetime ve Raşid halifelerimiz sünnetine azı dişlerinizle sarılın. Yani bak benim sünnetime de Resulullah'ın sünnetine sarılmanın gerekli olduğunda ihtilaf yok. Aynı zamanda Raşid halifelerimiz sünnetine sarılın diyor. Yine Peygamber aleyhissalatu vesselam adres olarak bize kimi gösteriyor? Bize sahabeyi gösteriyor. Neden sahabe? Çünkü sahabe Allah azze ve celle'nin yeryüzünde peygamberden sonra kalplerine bakıp da bu işin ilk nesil olma, ilk bu işi temsil etme, sonraki kuşaklara örnek olabilecek nesil olarak Allah azze ve celle sahabeyi seçmiştir. Onlara bunu lütuf olarak, şeref olarak Allah bunu sahabeye vermiştir. İki, sahabe peygamberimizle beraber yaşadıklarından dolayı Peygamberimizin hangi sözü nerede, ne için, kime söylediğini, hangi ayetin nerede, ne için, kime indiğini, Peygamberimizin ayetleri nasıl anladığını, nasıl yaşadığını, birinci derecede müşahade ettiklerinden dolayı dini en doğru anlayan insanlar kimlerdir? Dini en doğru anlayan insanlar sahabelerdir. Bir insanın sözünü ağzından çıktığı anda, dilleyenle, o ortamda bulunanla, daha sonra onu şu kayıt aletlerinde dinleyen iş bir olur mu? Bir olamaz. Neden dolayı? O anki bibikler, söyleme tarzı, anlatma tarzı, o anki durum bunların hepsinin etkisi var. Kelamı anlamada bunların hepsinin etkisi var. E Allah'ın keramı da böyledir. Resulünün sünneti ve sözleri de böyledir. Yani yerhamu Allah. E bulundukları ortamda Hangi ortamda geldi, nasıl geldi, Resulullah hangi mimiklerle bunu söyledi, o an kızmış mıydı yoksa normal bir şekilde mi söylüyordu? E sahabe bunu gördüğünden dolayı bizim için adres kimdir? Bizim için adres sahabedir. Ve Resulullah burada yine çok önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Sonradan bazı işler çıkacaktır diyor. Şimdi azı dişlerinizle sarılın diyor ya, yani tabi olun da demiyor, azı dişlerinizle sarılın. Neden? Çünkü insanlar yenilikler çıkaracaklardır. Yeni fikirler, yeni ameller, yeni düşünceler, işte ne bileyim yeni yeni bir sürü yeni şeyler çıkacaktır diyor Peygamberimiz. Bu yeni olanlar ise bidattır. Bu bidatlar da sapıklıktır. Bu sapıklıklar da nedir? Bu sapıklıklar da diyor Peygamberimiz. Ve her yenilik bidattır. Her bidat sapık. Bu çok önemli yani bütün yenilikler bidattır. Bütün bidatler sapıklıktır. Burada da Peygamberimiz bize neyi gösteriyor? Bidatın güzelliğinin, iyisinin, kötüsünün olmayacağını, yeniliklerin hepsinin dil alanında çıkarılan yeniliklerin, ister fikir olsun, ister amel olsun, yeniliklerin hepsinin bidat olacağını ve bunlara bir Müslümanın bunlardan ee, çok ciddi arada kaçması gerektiğini ve kaçarken de kendisi yeni bir yol üretmeyecek. Ne yapacak? Önceki neslin yani Resulullah ve Raşid halifelerin sahabenin yoluna azı dişleriyle sarılacak ki bunlardan ne yapabilsin? Bunlardan korunabilsin. Yani mesela bugün bu bizim için de geçerli. Şimdi diyelim herkesin kendine göre yeni bir din anlayışı var. Kimisi dinin davet tarafını tutturmuş, kimisi dinin cihat tarafını tutturmuş, kimisi dinin para tarafını tutturmuş, kimisi dinin eğitim tarafını tutturmuş. Bunlar hepsi nedir? Bidat fikirlerdir. Bunlar hepsi nedir? Bidat üzerine toplanılmış cemaatlerdir. Kimdir hak üzerine toplanmış olan cemaat? Hak üzerine toplanmış olan cemaat, dini bir bütün olarak anlayan ve dinin bütün yolla, yönlerine birden eğilmeye. Çalışan insanlar, hak üzerinde toplanan insanlar, dünyanın neresinde olursa olsun, ismi cismiyle olursa olsun, hak üzerinde toplanan insanlar bunlardır. Yani e, bu da kimin yoludur? Sahabenin yoludur. Dine bir bütün olarak sanalanların yoludur. Ondan dolayı ne yapmak lazım? İhtilafların olacağını bilmemiz lazım. Kesindir yani ihtilaf kaçınılmazdır. Buradan kurtulmanın yolu da nedir? Buradan kurtulmanın yolu da kitap ve sünnete, Resulullah'ın ve sahabelerinin yoluna, ee, olduğu gibi sarılmaktır. Azı dişleriyle. Kişinin sarılmasıdır. Ve i̇bn Mesud ne diyor? Size, siz de uydurmalar yapacaksınız. İnsanlar size de uydurmalar yapacaklardır. Yani öyle bir gün gelecek ki iki taraflı uydurmalar söz konusu olacaktır. Bunu gördüğünüz zaman birinci kuşağa sarılır. Neden? Çünkü Allah bu dini korumuştur. Bu dili koruduğu gibi birinci kuşağı da korumuştur. Neden? Çünkü bu dili bize aktaranlar zaten birinci kuşaktır. Birinci kuşağın korunması gerekir ki bu din ikinci kuşağa sağlam bir şekilde aktarılsın. Kuşak koruduğundan dolayı ne yapmak lazım? Sapıtmanın olduğu yerde birinci kuşağa tekrardan sarılmak lazım. Böyle hı. naciye olan ehli sünnet ve cemaat-i kitap ve sünnete sarılmaktır. Bu menhecin ayrıcı sekiz özelliği vardır ki onları delilleriyle beraber kısaca belirtmeye sonra da sonuçlarını açıklamaya çalışacağım. Bu esasları belirtmekten maksadımız cahit zümrenin bunları ilim ve amel olarak benimsemesi bu zümre mensupları arasında bu menhece uygun anlayış birliğini sağlanmasıdır. Umudur ki allah Teala bu menhece uygun olan bir hilafeti nasip eder. Şimdi Fırkatul Naciye için Ehl-i Sünnet ve Cemaatin menheci için Şeyh 8 tane ayrı özellik yani bu fırkada bulunması gereken 8 tane ayrı özellikten bahsedecek. Tek tek bahsedecek bunlardan. Bunların ne manaya geldiğini anlatacak. Yalnız burada diyor ki bizim bunları zikretmemizdeki amaç mücahit olan topluluğun bu özellikleri kendilerinde bulundurup Olur ki yani Allah Azze ve Celle hilafeti bu özelliklere uyduklarından dolayı onlara nasip eder. Yani o zaman biz bunu okuyanlar da sadece bunu işte efendim e, okuyalım veyahut da öğrenelim işte e, bilelim, bilgi kalabalığı yapalım değil de herkes kendi bulunduğu ortamda, herkes kendi içerisinde bulunduğu halde elinde geldiği kadar bu maddeleri uygulamaya çalışması lazım. Ameli olması lazım ki bunlar bize ne versin? Bunlar bize fayda versin. Yoksa bütün diğer bilgilerimiz gibi eğer bilgi kalabalığı olsun diye e, bilgi elde edersek bu bunu olmaz? Bunun bir anlamı da olmaz. Şimdi ehl Sünnet vel Cemaatin birinci neyi? Birinci özelliği. 1- bir, İslam, Allah-u Teala'nın kulları için kıyamet, kıyamet gününe kadar razı olduğu hak dindir. Sonra da seni din konusunda bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy, bilmeyenlerin isteklerine uyma. Tamam. Şimdi burada e, birinci madde, şunu hepimiz bilmemiz lazım. İslam, Allah'ın müminler için razı olduğu hak dindir. E, kıyamete kadar razı olduğu Allah Azze ve hak dindir. İslam nedir bir dil olarak? Son bizim bildiğimiz İslamiyet dediğimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği ve kendisiyle artık son bulan dindir. Şimdi o zaman e, şunu bileceğiz, burada tabi başka da değinmiş, bunları geçeceğiz inşallah. Yalnız şu maddeyi ezberleyeceğiz. Yani İslam, Allah'ın müminlere birinci madde, e, kıyamet gününe kadar razı olduğu hak dindir. Bunun içerisinde birçok mana var. Biraz düşünürseniz, kıyamete kadar razı olacağı hak din ise bir. Bundan sonra başka bir din gelmeyecektir. Kıyamete kadar razı olunacak hak dinse 2. Bu kitabı anlatan yani bu dini anlatan kitabın o zaman korunmuş olması lazımdır. 3. Bu kitabın bu kitabı getiren peygamberin o zaman ne olması lazımdır? Son peygamber olması lazımdır. 4. Bundan başka dinlere tabi olan insanlar kesinlikle Allah'ın razı olup cennete eli kılacağı insanlardan değillerdir. İşte 5. Bütün felah, kurtuluş, Allah'ın dünya ve ahiret saadetini bağladığı din İslam dinidir. Bu benzeri maddeler neden çıkar? Bu ve benzeri maddeler e, buradan çıkar. Demek ki bizim için Allah Azze ve Celle'nin e, razı olduğu din nedir? Kıyamet gününe kadar müminlere razı olduğu din, İslam dinidir. İki, İslam şeriatı, şeriatı, kamil bir şeriattır. Bu da birinci esasın sonucudur. Çünkü bu din, bütün insanlara gelmiş ve kıyamete kadar devam edecektir. Dolayısıyla dünyada ve ahirette insanların ihtiyaç duydukları her şeyi karşılamaya yeterli olması gerekir. Tam olduğunun delili allah Teala'nın şu ayetleridir. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Buhari, Tarık bin Şihab'ın şöyle dediğini rivayet eder. Yahudiler, Yahudilerden bir adam Ömer İbn-i şöyle dedi. Ey müminlerin emiri! Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Size din olarak İslam'a razı oldum. Ayeti bize indirilmiş olsaydı o gün biz o günü biz bayram edinirdik. Ömer radıyallahu şöyle dedi. Bu ayetin indiği günü biliyorum. Cuma gününe denk gelen Arefe günü idi. İbn Hacer rahimehullah şöyle der. O günü bayram edinirdik sözü dinin tamamlandığı gün olması nedeniyle büyüklüğüne ve önemine binaen her yıl onu bayram günü olarak kutlardık anlamındadır. Şimdi e, Allah ikinci madde yani Lehl-i Sünnet'in menheci, tabi ameli menheci olarak İslam şeriatı kamil bir şeriattır. Allah azze ve celle ayet-i müminlere bir nimet olarak diyor ki: "El-yevme ekmel-tulakum dinakum ve etememtu aleikum ni'meti ve raditu Ben bugün size dinimi tamamladım. Ee, nimet olarak nimetimi de size tamamladım dinizi tamamladım nimet nimetim nimetmem tu aleyküm nimeti nimetimi de tamamladım bu arada yürüle kurmayı İslam din olarak da size İslam'a razı oldum diyor. Şimdi bu Müslümanlara verilmiş olan en büyük nimettir Allah Azze ve Celle'nin dinini tamamlaması yani iki manaya gelir bir dinin tam kemale ulaştığı yani en üst mertebedeki dinin bizim dinimiz olduğu iki, bundan sonra artık bunun yeni, bir yenilik olmayacağı veya kimsenin bunu bozamayacağı niye? Çünkü artık Allah dinini yapmıştır? Dini tamamlamıştır. Şimdi eğer Allah dini insanların heva ve hevesine göre bıraksaydı, herkesin anlayışı, aklı, yetiştiği çevre, ilmi seviyesi, takvası farklı farklı olduğundan dolayı, Herkes kendi kafasına göre bir din oluştururdu. Yani işte şu var olan dört tane İncil'in yaklaşık el yazması olan dört bin tane İncil'den e, ortaklaşa bir şekilde toplanıp çevrilmesi gibi. Demek ki dört bin tane ayrı din adamına yakın insan ne yapmıştır? Dört bin tane din uydurmuştur. Dört bin tane din yazmıştır ve bunların arasında dört tanesi seçilmiştir. Niye? Çünkü Allah onların dinlerini tamamı erdirmemiştir. Allah onların dinini bitirmemiştir. İşte bundan dolayı Yahudilerden biri, Bukhari'deki bir hadiste Hz. Ömer'e diyor ki, ey Ömer diyor, Vallahi eğer bu din bize indirilmiş, bu ayet bize indirilmiş olsaydı, yani ben size dininizi tamamladım, biz o günü bayram edinirdik diyor. Hz. Ömer de diyor ki, bu ayet zaten bayramda, Arefe gününde cuma günü indi. Yani işte veyahut da Cuma'ya kabul eden Arafa gününde indi diyor. Cuma günü de mü'minlerin bayramıdır, Arafa, de, Arafa de günü de mü'minlerin bayramıdır. Yani Hz. Ömer de demek istiyor ki de bugün bayram. E zaten bizim için de bugün nedir? Bizim için de bugün bayramdır. Şimdi bakın Yahudi dahi Müslümanlardaki bu ayete gıpta ediyor. Fakat Müslümanlar bu ayetin neyini bilmiyor? Müslümanlar bu ayetin kıymetini bilmiyor. Allah Azze ve Celle'nin bize dinimizi kemale erdirilmesini, bizi insanların zevkine, aklına muhtaç bırakmamasının ne büyük bir nimet olduğunu insanlar ne yapamıyorlar? İnsanlar bunu idrak edemiyorlar. Oysa bir Yahudi dahi bunu ne yapabiliyor? Bunu idrak edebiliyor. Şimdi bir önceki din dedik ya İslam Allah'ın müminlere kıyamet gününe kadar razı olduğu dindir. Dedik buradan ne anlaşılır? İslam şeriatı kamil bir şeriattır. Şimdi mesela şöyle bir şey düşünün, bir bardak düşünün, bardağın içerisinde su düşünün. Allah Azze ve Celle diyor ki, ben bu bardağı tamamladım. Yani ve o da biri sana diyor ki, bak bu bardak ağzına kadar su doludur diyor. Bu bardağa yeniden su ekleme diyor sana. Yani bardak dolmuş diyor. Şimdi sen tutuyorsun? Bu bardağı su dolduruyorsun. Bunun manası nedir? Bunun iki tane manası vardır. Ya sen o, adamı inanmıyor, o adama inanmıyorsun veya da nedir? Sen o adamı takmıyorsun. Sözüne inanıyorsun fakat onun sözü senin için bir şey ifade etmiyor. Onu kale almıyorsun. Şimdi din de tamamlanmışsa bu dini olduğu gibi alıp hayatına geçirmekten ziyade kendi kafasında yeni yeni şeyler uyduran insanlar da bu ayete karşı bu konumdadırlar. Ya bu ayeti doğrulamıyorlar, ya bu ayeti yalanlıyorlar veya da nedir? Veyahut da ayeti yalanlamasalar da ayeti kale almıyorlar. Kitap onlar için bir şey ifade etmiyor ki adamlar nedirler? Adamlar bu kadar rahat şekilde dinde yeni yeni şeyler uyduruyorlar ve bunu da kendi buldukları bir isimle isimlendirerek kendilerini ne yapmış oluyorlar? Kendilerini kurtarmış oluyorlar. O zaman bir şunu bileceğiz: aşağılık kompleksinden kurtulmak lazım. Müslümanlar gerçekten Allah Azze ve Celle'nin nimetiyle kamil olan bir dine sahiptirler. Kurtuluşu felahı daha tamamlanmamış veya hala beşer aklıyla düne yanlış olan bugünü doğru olduğu, bugüne doğru olan yarının yanlış olabileceği felsefedir, kelamdır. Bu tür şeylerde aramamak lazım. Yani İslam tamamlanmıştır. Allah azze ve celle bunu tamamlamıştır. Müslümanlar için büyük bir nimettir bu. Müslümanların bu nimetten ne yapmaları lazım? Bu nimetten bir Yahudinin anladığı kadar anlayıp faydalanmaları lazım. Şatibi, İbn Habibin şöyle dediğini nakleder. İbn Macişun Malik'in şöyle dediğini işittiğini bana aktardı. Selefin üzerinde olmadığı bir şeyi kim uydurursa Resulullah sallallahu aleyhi ve Seli'm'in kendisine gönderilen risalete hıyanet ettiğini ihtiva etmiş olur. Çünkü Allahu Teala ''Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetini tamamladım. Size din olarak İslam'a razı oldum.'' buyurmaktadır. Dinin bir eksikliğinin kaldığını kim iddia ederse, ''Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim.'' ayetini anlamış olur. Şüphesiz dinin tamamlandığını edildiği şeyler genel olan emirlerdir. Zaruretler veya ihtiyaçlar ile ilgili gerekli olan bir kural yoktur ki bu bütün açıklığı açıklanmış olmasın. Bundan sonra yapılacak iş, teferruata giren şeyleri bu genel olan kurallara göre çözümlemektir. Ve bu da müjdehidlerin görevidir. İctihad kuralı da kitap ve sünnette sabittir. Işlevini yerine işlevini devam ettirmesi gerekir, onu terk etmek caiz değildir. Tamam. Şimdi selef bakın bu ayetten nasıl anlamış. İmam Malik bu ayetten şunu anlamış. Kim yapmadığı bir şeyi yaparsa ve bunun da işte ee, güzel bir şey olduğunu söylerse, burada tabi sanki o eksik kalmış. Yani normalde bu sözün tamamı benim bildiğim şöyle, kim e, o, İslam dininde olmayan bir şeyi çıkarırsa ve bunun da güzel bir e, şey olduğunu, güzel bir bidat olduğunu, güzel bir şey olduğunu zannederse muhakkak ki bu adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dine hıyanat ettiğini iddia etmiş olur. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle diyor ki şeye Peygamberimize, ben sana dininizi tamamladım. Şimdi din tamamlanmışsa dinde eksik kalan bir şey yok. O zaman biz bunu bilmiyorsak demek ki ne var? Peygamberimiz bize bunu iletmemiştir. Yani dinde sen bunu din adına yapıyorsan bunun dinde olması lazım. E Resulullah da bunu bize bildirmemişse demek ki o zaman nedir? Demek ki o zaman sen şöyle düşünüyorsun. Resulullah aleyhissalatü kendi Risaletine hıyanet etmiştir. İnsanlara ulaştırması gereken şeyleri insanlara ulaştırmamıştır. Yani bu bidat meselesi gerçekten çok tehlikeli bir mesele. Normalde belki e, çoğu insan özellikle bu meselede bilmiyorum e, yani dinlemişseniz veya dinlememişseniz bir de şeyi dinleseniz dinlemeyenler için söylüyorum. Bizim yaptığımız daha önce Muhammed Resulullah'la ilgili dersler var. Yani bid'atın ne olduğu, bid'atın mahiyetinin ne olduğu. Çok farklı şeyler e, bence fikriniz bazı konularda çok daha fazla değişecektir. Yani Genellikle çok insan ilk başta dinlediği zaman mesela şey der veya okuduğu zaman ya tamam bid'at iyi bir şey değil ya bu kadar abatmanın ne anlamı var e, gibisine. Ama insan biraz içerisine girdiği zaman yok işin içerisinde çok farklı şeyler var. Mesela İmam Mali'nin dediği gibi yani Resulullah'ın dini tam bir şekilde ulaştırmadığı iddiası var. Veya dininizi kemale erdirdim ayetine karşı bir lakaytlık söz konusu veya ben Resulullah'tan ve sahabeden bu dini daha güzel yaşarım anlayışı söz konusu var veya ben işte Resul ve sahabe gibi onlar benim kadar anlayamazlardı meseleyi onların yapamadıklarını ben buldum gibi mesela yani sahabe mesela peygamberimizin ölüm günlüğü kutlamayı bilmiyorlar mıydı sahabe işte peygamberimizin doğum günlüğü kutlamayı bilmiyorlar mıydı sahabe işte regaib gecesini bir şey nedir ismi miras gecesini kutlamayı bilmiyorlar mıydı onlar da biliyorlardı bunları ama sen bunları yaptığın zaman sanki ya onlar ne anlarlar, onlar o kadar güzel günü değerlendirmeyi bilmemişler. Davet aracı işte al sana, topla milleti milletin kalbini yumuşat, sahabe bunlardan anlamamış gibi bir e ne var sonuç çıkıyor ortaya. Ve işin tehlikesi, asıl tehlikesi şuradan geliyor, dinde yenilik çıkarmanın, Dinde yenilik çıkaran adam çıkarmış olduğu yenilikten hiçbir zaman tövbe etmez. Çünkü din adına yaptığını zannediyor. Mesela içki için, içkiden tövbe eder. Zina yapan zinadan tövbe eder. Niye? Haram bir şey yaptığını biliyor. Fakat dinde yenilik çıkaran, dinin kemaliyetine inanmayan yani ağzıyla inandığını söylese de haliyle dinin kemaliyetine inanmayan bir insan içinde bulunduğu halden tövbe etmez. Ondan dolayı İbn-i ve başka alimler şeytanın insanı saptırdığı zamanki mertebeleri anlatırken ne diyorlar? Şeytan bir İnsanı şirke düşürür. Şirke düşüremezse bidata düşürür. Bidata düşüremezse harama düşürür. Şimdi insan düşünüyor ya niye şeytan insanı bidate düşürüyor da? Üçüncü olarak büyük günahlara düşürüyor. Oysa önce büyük günaha düşürmesi gerekmez mi? Büyük günaha düşürmesi gerekir. Nedir bunun sebebi? Kim söyleyecek? Yani niye şeytan insanı önce ee, büyük günaha düşürmez de ikinci sırada insanı bidata düşürür? Nasıl? Büyük günahın sahibi tövbe eder. Tövbe etmesi umulur. Çünkü günah işlediğini biliyor. Fakat bidat sahibi tövbe etmez. Niye? Çünkü adam zaten din adına bir şeyler yapıyor. Yani istisnalar hariç, bütün bidat elindedir din adına yaptıklarını düşündüklerinden dolayı çoktan mutludurlar yaptıklarıyla. Bundan dolayı şeytan tövbe etme ihtimali olandansa, tövbe etmeme ihtimali olanan insanları düşüreyim diyerekten, Şeytan insanları ne yapar? Bidata düşürür. Ve bu bidat konusu da yani bidatlardan sakınma ve sünnete tabi olma konusu da İslam şeriatı kamil bir şeriattırın bir gereğidir. Yani müminlerin eee veyahut da ehli sünnet olma yolunda, fırkaydıacı olma yolunda çaba gösteren müminlerin kendilerine şiar edinmeleri gereken şeylerden biri de bu din kamildir. Kamilse bu dine ziyade yoktur. Bu dine ziyade yoksa bu din Allah ve Rasulü'nün getirdiği sahabenin yaşadığı dindir. Bundan sonrası ne olmaz? Bundan sonrası e, olamaz. Hatta e, eğer bunu insan kendine menheç edinmezse işte Peygamber aleyhisselatü vesselamın buyurduğu amellerin reddedilmesi. Çünkü sünnete uygun olmayan ameller kesin surette reddedilen amellerdir. Yani Allah Rasulü Yani kim bizim yapmadığımız bir şey yaparsa o reddir diyor. Kabul olunmaz diyor. Kim başka bir rivayete men amile amelen, kim bir amel yaparsa bizim yapmadığımız şekilde olursa onun yaptığı da nedir merduttur diyor. Peygamberimiz yenilik çıkarana lanet okuyor, lanet okuyor. Lan Allah omen haddesen diyor. Allah e, yenilik çıkaran insana lanet etsin diyor. Peygamber aleyhissalatu Vesselam bu kadar tehlikeli naslar mevcutken selefin bu şekil iddiaları varken yani Resulün dine hıyanet ettiği iddiası gibi bir iddia söz konusuyken müminlerin bunu ne yapmaları lazımdır? Kendilerine menheç edinmeleri lazımdır. Sünnetlere sarılıp sünnetleri öğrenmek ve bidatlerden ne yapmak? Bidatlerden kaçınmak. Buhari, Aişe'nin şöyle denir rivayet eder. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vahiden bir şey gizlediğini söyleyene asla inanma. Allah Teala, "Ey peygamber, ey peygamber, Rabbinden sana indirilen tebliğ et. Etmezsen Allah'ın elçisini yerine getirmiş olmazsın." buyurur. Buhari Ebu Hurey'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, "Cevami'ul kelim, sözün özüyle gönderildim." dediğini rivayet eder. Buhari der ki: Cevami-ül Kelim, allah Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden önce kitaplara yazılan birçok şeyi bir veya iki şeyde toplaması anlamındadır. Şimdi e, burada Hz. Ayşe annemizin, işte kim sana Peygamberimizin dinde bir şey gizlediğini söylerse, sen ona inanma, muhakkak ki yalan söylemiştir, başka bir rivayette muhakkak ki büyük bir iftirada bulunmuştur diyor Ayşe annemiz. Çünkü Allah Peygamber'e ne diyor? Sana Rabbinden indirileni بَلِّقْ مَاوُنْ زِلَيْلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Sana Rabbinden indirileni insanlara olduğu gibi ulaştır. Şimdi e, bu mesele yani Peygamber aleyhissalatu vesselamın kendisine indirileni insanlara olduğu gibi ulaştırmış olma, olduğu meselesi çok önemli bir mesele. Hem bidat eli için geçerli bir şey bu. Yani e, Peygamberimizin e, işte bidat yapan bir insan peygamberin bu dini tam bir manada insanlara ulaştığını doğrulamamış demektir. Eğer böyle olduğuna inansa sünnetle yetinecek hem de bu böyle sofi anlayışları var ya işte bizim şeyhimize bu, bu bizim şeyhimize göstermiş ve peygamberimiz bunu sadece Hazreti Ebubekir'e vermiş. Mesela e, tarikatla ilgili ne diyorlar Peygamberimiz diyorlar bunu Hira makarasında sadece Ebubekire e, vermiş Ebubekir de ondan sonra seçkin olan insanlara bunu vermiş veya falan evde sadece bunu Ali'ye vermiş diğerlerine vermemiş o zaman Peygamberimiz bu kadar önemli olan bir şey sadece birine verip diğerlerine vermediğinden dolayı e, Rabbi, Rabbin emrine muhalefet etmiştir yani tebliğ noktasında Rabbin'e hainet etmiştir eğer böyle bir anlayışa sahip olan bir insan varsa Anlayışının getirisi de nedir? Anlayışının getirisi de budur. Yoksa Resulullah dili herkese ne yapmak zorundadır? Ulaştırmak zorundadır. Ve hani sofiler diyorlar ya, e bu bir ihtiyaçtır diyorlar. Yani tasavvuf olmadan insan kurtulamaz. Ebu Hanife bile diyorlar diyor ki, son iki sene olmasaydı Numan helak olmuştu. Niye? Çünkü son iki senesinde Sofi oldu diyorlar tabi İmam ve bu Sofi olacak kadar ahmaklıktan biz onu tenzih ediyoruz Hani İmam Şafi diyor ya, kim günün sabahında sofi olursa akşam olmadan akşama mutlaka ahmak yetişir yani akıllı bir şekilde akşama çıkmaz kim ömründe bir saat bile sofi olursa diyor 40 sene bir daha akaklı ona geri dönmez mümkün değil böyle bir şey diyor ve gerçekten de öyle yani sofata sofilerin bugün mükellef midirler mükellef değil midirler oturup bunu tartışmak lazım yani Şimdi e, böyle olunca da e, sofiler diyorlar işte bu bir ihtiyaçtır. Bu olmadan insan kurtulamaz diye. O zaman peygamberimiz bütün ümmetin ihtiyacı olan bir meseleyi ümmete ne yapmamıştır? Ümmete bütün ömrü boyunca ümmete ulaştırmamıştır. Yani hiçbir hadiste hiçbir ayette sofilikle ilgili sofi olun, bir şeyhe yapışın, şeyhi olmayan şeyhi şeytandır. Bu tür şeyler ne değildir? Bu tür şeyler yoktur. Alimler de ne diyorlar? Ta'hiru al-bayan 'an waqti al-hajah la yajuz. İhtiyaç anında beyanı geciktirmek caiz değildir. Yani insanların ihtiyaç o ihtiyacı olduğu anda kimse beyanı geciktiremez, açıklamayı geciktiremez. E bunlara göre beyanı değil, Allah Resulü kurtuluşu olduğu gibi insanlardan gizlemiştir. Sadece Ebu Bekir'e vermiştir. Ebu Bekir de gizlemiştir, bilmem götürmüş sadece kime vermiş. O da zaten bir on ikinci kuşağı kadar kimse bilmiyor. Bunu on iki kuşaktan sonra artık açıklanma izni verilmiştir. Bu dinde yapılmıştır. Açıklanmıştır. Yani sabah sofi olan akşam ahmak çıkar diyen adam doğru söylemiş. Niye? Çünkü akıl yok bu adamlarda. Yani düşünme yok, biraz oturup tetkik etme yok, naslara bakmak yok. Bundan dolayı da sofi olanın aklı kendisine 40 sene geri dönmez diyen insanlar doğru söylemişlerdir. Yani biz ne diyoruz? Eğer gerçekten bu kurtuluş olsaydı Allah Resulü bunu ne yapardı? Herkese her ortamda, her yerde söylemesi gerekirdi. Buyur akıyım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ı eksiksiz tebliğ ettiği gerçeği, bu da İslam'da zahire zıt, batın veya şeriat zıt hakikat ilminin bulunmaması demektir. İsmailiye'den kimi tasavvufçulara kadar inkârcı batiniye menüsluklarının iddia ettiği bütün tevhidlerin ve mezheplerin iptal edilmesi demektir. Namazın rükû, secde ve okumadan ibaret olmadığını, bilakis daha başka bir şey olduğunu iddia edenler, cennet ve cehennemin sembollerden ibaret olduğunu söyleyenler, ve İslam'ın diğer esaslarını bu şekilde saptıranların bütün iddia ve iftiralığının reddedilmesi demektir. Evet. Şimdi e, bir sayfa 48 B noktası anlatmış. Eğer İslam eksiksizse o zaman İslam'da zahir ve batin diye bir şey yoktur diyor yazar. Eğer İslam eksiksizse, İslam'da zahir ve batin yani sofilerin anladığı gibi iç din diş dış din diye bir şey yoktur. Bu din nedir? Bu din bir bütündür. Ve bir bütün olarak herkesin anlayabileceği şeydedir. İşte namaz, hani bunlara göre namaz, ruku secde. Yani adam diyor hani niye namaz kılmıyor mesela senin şeyhin? Adam diyor ya sen namazı anlamamışsın diyor. Biz zaten sabahtan akşama kadar salat yapıyoruz diyor. Sabahtan akşama kadar yeni bir birileri de çıkmış yine böyle. Hatta bizim arkadaşa demiş ya demiş biz iki vakittir namaz kılıyoruz. Siz niye kılmıyorsunuz? Biz oturduğumuzdan beri salat yapıyoruz demiş zaten. Yani namaz kılıyoruz oturduğumuzdan beri. Hani namaz nedir? Adam diyor namazın yani bir zahiri var böyle hareketler var. Hani onlar diyor siz dini kalıplaştıran insanlarsınız. Bir de böyle namazın içeriği var. Allah'ın önünde zelil olmak, Allah'ın önünde ihtiyacını göstermek, Allah'a hamd etmek. Bunu konuşarak da yapabilirsin diyor adam. Tefekkür ederek de bunu yapabilirsin. O zaman her halükarda ne yaparsın? Her halükarda namaz kılarsın. E tabi bunlar yine çok, yani mürtet çok, Ebu Bekir yok. Aslında sorun yok, hiçbir sorun yok. Bir mürtet çok, bir de bu mürtetlere Ebu Bekir olsa sorun gene çözülecek. Sorun kalmayacak ama maalesef mürtet çok, Ebu Bekir yok. İşte mesela Cennetin cehennemin sembolden ibaret olduğunu söyleyen felsefeciler, bunun Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir uydurması olduğunu, insanları belli bir ayarda, yani Arap bedevilerini terbiye edebilmek için Resulullah'ın bunları uydurduğunu, ta ki insanları bir arada tutmak için uydurduğunu söyleyenler, bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi kafirdirler. Bunların sözleri batıldır. Bunlar neye göre batıldır? Çünkü bu din tamamlanmıştır esasına aykırıdır bu. Devam et takip. İslam'ın Şurayı da istersen şey yapalım. Sadece şurayı C. C. İslam'ın tam ve eksiksiz olması çelişkiden uzak olması demektir. Allahu Teala şöyle buyurur. Şimdi e, İslam'ın tam ve eksiksiz olması ne demektir? İslam'ın tam ve eksiksiz olması İslam'da çelişkinin olmaması demektir. Şimdi nasıl çelişkinin olmaması demektir? Bir sözü tam bir şekilde söylersen o sözdeki murat anlaşılır. Sözden kasdı nedir anlaşılır söz yarım yamalak olursa o sözden kasıt anlaşılmaz. Herkes sözü kendi istediği tarafa çeker. Şimdi İslam da tamamlanmışsa o zaman İslam'da ne yoktur? O zaman İslam'da çelişki diye bir şey yoktur. E peki insanların ihtilafa düşmeleri nedendir? İnsanların ihtilafa düşmeleri kitap ve sünneti anlamamaları nasları birbirlerine tokuşturmaları demektir. Yani nasları olduğu gibi olduğu yerde kullanmamaları demektir. Yoksa herkes her nas'ı Allah'ın tam indirdiği gibi, Allah'ın istediği yerde oturtursa, orada kullanırsa, her taşı kendi gediğini oturtursa, dinde bir çelişki ve anlaşmazlık diye bir şey söz konusu olmaz. Dinde yine çelişki yoktur. Nas'lar birbiriyle çelişmez. Yani Allah ne diyor? Eğer o kitap Allah'tan başkasının yanından olsaydı, onlar çelişkiler bulurlardı diyor. Allah azze ve celle. Peygamberimiz diyor bu kitap birbirini yalanlamak için gönderilmemiştir. Başka bir hadiste diyor ayetleri birbirinize ayetleri birbirine vurmayın. Neyi biliyorsanız amel edin, bilmediğinizde gidin ne yapın? Ehlile sorun. Yani o zaman sorun nedir? Kişi İslam'dan bildiğini say bir şekilde nerede amel edilebilir? Amel edecek nerede amel edileceğini kestiremediğinde gidip işine helin soracak. Bu ayet ve bu hadisle hangi koşullarda ve hangi alanda amel edilir veya benim içerisinde bulunduğum hale hangi ayet ve hadisler işaret ediyor diye bu şekilde kişi ihtilaftan ne yapabilir? İhtilaftan kurtulabilir. Yoksa dediğimiz gibi naslar kesinlikle birbirle çelişik değildir. Çelişik olan insanların anlayışlarıdır. Bunu çözüm yolu da Kur'an-ı Kerim'le bildiklerimizle amel etmek, bilmediklerimizi de e, işin ehli olan insanların göstermesiyle bunlarla amel etmektir. Buyur akhi. E maddesi. İslam'ın tam olması neshedilmiş başka dinlere veya beşeri sistemlerin kanun ve kurallarına ihtiyacının bulunmadığı anlamına gelir. Bu tür kanunlardan herhangi birine, Müslümanların ihtiyacının bulunduğunu kim iddia ederse Allahu Teala'ya küfretmiş olur. Çünkü Allahu Teala'nın bugün sizin için dininizi kemale erdirdim buyruğunu yalanlamış olur. Müslümanların 14 asır boyunca ihtiyaç duymadan yaşadıkları halde demokrasi, sosyalizm veya başka dinlere ihtiyaçları olduğunu iddia edenler de aynı şekilde kafir olurlar. Şimdi yine İslam'ın tam olması demek, beşeri sistemlere veya neskedilmiş dinlere hiçbir şekilde ihtiyacın olmaması demektir. Resulullah Sahabe en hayırlı olan üç asır ve onlardan sonra 14 asır boyunca Müslümanlar dünyanın dörtte birini yönettiler. Ve dörtte birini bu şeriatla yönettiler ve yönetmiş oldukları her yerde de kendilerinden memnun kalanıldı. Neden dolayı? Çünkü bu şeriat tamamlanmış olduğundan, sadece Allah'tan olduğundan, tahrif gelmediğinden dolayı Allah kulları yaratan da Allah, onları düzenleyecek kanunları belirten de Allah. Hem kanunu tanıyan Allah olduğundan, tek olduğundan, mutlak kemal sıfatlarına sahip olduğundan hem yaratılanları çok iyi tanıdığından, kendi mamuri olduğundan dolayı, kendi yaratığı olduğundan dolayı, Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle en kamil ve en uygun olan şeriatı ne yapmıştır? Indirmiştir. Teşbihte hata olmasın. Mesela düşünün 30 yıllık bir çalışma grubunu düşünün ve bu grubun işte müdürünü düşünün. Yani 30 yıllık bir çalışma grubu var ve bu grubun bir müdürü var. Bu müdürün belirlediği kurallar ve bunların bu çalışma grubuna uyumu nasıl olur? Bir de daha bir yıllık, iki yıllık bir grup ve başında beş altı tane yönetici var. Müdür var, patron var, patronun oğlu var, işte işletmeci var. Hepsi söz hakkı olan bir grup düşünün. İkisinin gidişatı nasıl olur? İkisinin gidişatı dağlarla yani dağlarla oğlan arasındaki fark gibi bir fark söz konusu olur. Aynı şekil yani Allah Azze ve Celle bu insanları kendi yarattığı için yaptıkları davranışların temel etkisi olan fıtratı da kendi yerleştirdiğinden dolayı onlarla beraber yaşadıkları ortamı da yani bütün kainatı da Allah yarattığından dolayı ve aynı zamanda Allah da bunlara bunları düzenleyecek kanunları getiren Allah mutlak kemal sıfatlarına sahip olduğundan dolayı bunlarla yani heva ve hevesine göre insanlara kanun veren Kendisi de insanlar gibi olup da o da işte ateş şeyden, kızdığı zaman daireden çıkan işte çok sevindiği zaman itidal dairesinden çıkan bir insanın belirlediği kanunla yaşayan topluluklar arasında dağlarla ovalar arasındaki fark gibi ne vardır? Fille karınca arasındaki fark kadar fark vardır. Niye? Çünkü fıtrata aykırı bir şeydir. Benle beraber olan benim gibi olan heva ve hevesine göre verebilecek 10 tane ayrı ayrı insanın. Toplumu düzenleyecek kurallar vermesi. Bu nedir? Bu zaten fıtratı aykırıdır. İmaden e böyleyse o zaman Müslümanlar bir de Allah bu e, kurallarını da kemale erdirmiştir. Son noktayı koymuştur. Müslümanların kendi hayatlarına yön verebilecek neye? Hiçbir e, sisteme ne din olarak ne de beşeri olarak hiçbir sisteme ihtiyaçları yoktur. Bunlara ihtiyacının var olduğunu söyleyen insan da İslam dininden çıkmış olur. Bakın size şey soracağım. Hiç şöyle bir şey gördünüz mü? Ya bilim adamları toplanmışlar demişler ki, şu gökyüzüne nizam veren, şu gökyüzüne düzen veren doğru düzen verememiş. Bizim oturup yeni bir düzen bulmamız lazım. Yani bizim çıkıp şu yıldızların yerini değiştirmemiz lazım. Ayı biraz daha yaklaştırmamız lazım. Güneşi biraz daha çekmemiz lazım. Niye? Buna düzen veren 14 asır önce düzen vermiş, artık teknoloji gelişti. İşte insanlar modern modernleşti, artık bu bir de makineye bağlamak lazım yani makine, bu biraz tehlikeli duruyor, gökyüzü üstümüze düşebilir, kolon atmak lazım. Gökyüzünü havada tutmak için yerden kolonlar çekmek lazım. Böyle bir şey diyen oldu mu? Diyen olmadı. Niye? Çünkü bak göklere düzen veren öyle bir düzen vermiş ki kimse dönüp bakmıyor bile. Yani kimsenin böyle bir kaygısı yok çünkü o kadar milimetrik ki, o kadar böyle milim milim bir şey yapmış ki, Kimsenin dönüp bakmaya bile yani düşüme, ya biz bilim adamları olarak şunun üzerine bir eğilelim, 10 sene sonra bu bizim üstümüze düşebilir gibi. Kimsenin böyle bir derdi bile yok. Şu yıldızları bir bağlayalım, halat çekelim, ne olur ne olmaz. Bir baktın kayda düştü diye kimsenin böyle bir derdi yok. Niye? Çünkü düzen veren o kadar mükemmel düzen vermiş. Yani cansız varlıklara ve bütün bir kainata hareket edememelerine rağmen bu kadar mükemmel düzen veren, ve bu düzen de kainatta görülmemiş kadar milimetrik olan bir Allah beşerin hayatına düzen verecek ve bu düzen sorunlara yol açacak. Akıl işi değildir bu yani. Bunu iddia eden insanın kendi aklından şüphe etmesi lazım. Madem böyle bir şeriat vardır, o zaman insanların gidip e, çözümü beşeri sistemlerde aramaları, yıldızlara halat bağlayalım düşmesinler diyen insanın ahmaklığından daha beter bir ahmaklıktır. Bu iki tane maddeyi de güzelce inşallah ezberliyoruz, anlattıklarımızı ve bunları elimizden geldiği kadar kendi hayatımıza uygulamaya, birbirimizi bu noktalarda uyarmaya dikkat etmeye çalışacağız inşallah. Allah bizi hak üzere toplanan fırka-i nâciyeden eylesin. Ve alhamdülillahi rabbil alemin.